Yeşilçam arkeolojisi, Türk sineması ve Yeşilçamın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluğ. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyoda Yeni bir Yeşil Çam Programında ben Deniz Utku birliktesiniz. Bu hafta yine farklı bir konuyla birlikte Yeşil Çam Programında sizlerle birlikteyim. Bu haftaki seçtiğim sohbet Levent Çakır ve Yener Çakman 2014 yılında Kadıköy'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmiş olan Üçüncü Fantastürk Türkadan bir söyleşim. Festivalin üçüncüsünü ağırlıklı olarak İstanbul'da yapmaya karar vermişlerdi. Bu festival genellikle İstanbul'da hem Ankara'da oluyor. Ve ben de İstanbul ayağında kendilerine destek vermiştim. Getirdiğim fikirlerden bir tanesi de Zagor'un yeniden Kadıköy e dönmesiydi. Biliyorsunuz Zagor çizgi romanının yaratıcısı ile birlikte Levent Çakır uzun süre sonra yeniden bir dönüş yapmıştı. O da Kadıköy'de karga barda bu dönüşünü gerçekleştirmişti. Ondan sonra birkaç yıldan beridir Levent Çakır, Zagor kiminle birlikte Kadıköy'de yer almıyordu. Ben de hem onun menajerliğini de yapan Ali Murat Güven'den rica etmiştim. Hem film gösterimi olur hem de Le Levent e, Çakır'la birlikte yeniden e, Zagor'un Kadıköy ye dönüşünü kutlayabiliriz dedim. E, tabii e, hem karikatürcü hem çizgi romanlara büyük ilgisi olan hem de Levent Çakır'la birlikte fotoromanlarla da uzun süre çalışmış olan e, Yener da sohbette yer alması benim için çok önemliydi. O da eski bir gazeteci de e, gazeteci olan e, babamın da eski bir dostu olarak beraber söyleşi için e, buluştuk. E, tarihte 14 Aralık 2014 idi. Ee, bu söyleşiyi Barış Göker arkadaşımızda, müzisyen dostumuz Barış Göker arkadaşımızda kaydetmiştim. Ben de kendisinden hem rica etmiştim. Ben de YouTube'da da zaten bir süreden beri yer alan bu videoyu e, aldım ve program için e, derledim. Üzerinde biraz oynamalar yaptım. Aradan giden bir sürü sesler vardı, çıkışlar vardı, duraksamalar vardı. Onların hepsini aradan çıkarttım ve e, bir devamlılık oluştu söyleşinin içerisinde. Yalnız benim için bu söyleşi çok güzel oldu. Çünkü e, aslında maalesef e, festivale katılım çok fazla değildi. Biz e, maksimum 20-25 kişi oluyorduk. Ancak bu az kişi olmamız e, o günkü sohbeti çok daha zengin kıldı. Çünkü e, sabahtan itibaren bizlerle birlikte festivali takip eden Çetin İnanç ve Kuntulgar'da söyleşiye katıldılar. E, ve söyleşi de Levent Çakır, ondan sonra... Ee, Yener Çakmak, Ali Murat Güven Kaya Özkaracalar, Çetin İnanç ve Kutulgar hep beraber sohbetin içinde bir şekilde yer almış olduk ee, arada katılımlar da oldu burada e, sizler de sohbeti dinlemeye başladığınız zaman göreceksiniz ki e, Zagor filminden sonra yaptığımız bu söyleşi aslında sadece Zagor filmiyle ilgili değil çok daha farklı yerlere gitti ve gerçekten oldukça zengin bir içeriğe sahip oldu ee, hani Vesikalı Yarım filmine e, değindik, Kilinklere değindik ki ben de arada orada bir ee, soru yönlendiriyorum. Killing filminin ne zaman çekildiği ilgili Çetin inanca. İlginç bir sohbet olduğu için ben de Yeşilçam Arkeolojisi programında e, yer alması gerektiğini ve arşivimize bu şekilde, düzgün bir şekilde, değerlenmiş bir şekilde yer etmesi gerektiğini düşündüm. Onun için sizler için hazırladım. Umarım sizler de dinlerken benim gibi keyif alırsınız. E, Hepinize iyi dinlemeler. Böyle evet. aksiyon filmleri evet, ve güzel filmler çekildiği zaman İran'a, Yunanistan'a değişik ülkelere satılıyordu. Bizim İstanbul'da e, bu tarz filmlerin çoğu Yunanistan'a satıldı ve orada oynadı, orada izlediler. E, oranın işletmecileri gelirdi, Türkiye'den bu tarz filmleri alırdı, Yunanistan'da izletirdi. Bizim kopyalar da kayboldu, bir ara büyük bir yangın çıktı. Tüm yönetmen abilerimizin filmleri, yapımcıların, yönetmenlerin filmleri hepsi kayboldu gitti. Ancak bunları dışarılardan temin edebildik. İran'dan, Yunanistan'dan. Bunları Ali Murat daha iyi biliyor. Bunu bulmak İstanbul. için çok uğraştı. Ben kendisine sözü vereyim. Hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle 3. Fantasturka'ya hepiniz hoş geldiniz. Bu festivalin kendine özgü bir ruhu ve bir atmosferi var. 2011 yılında Ankara, Kızılırmak sinemasında da 3'e bu işbirleri bu kadar insandık. Yıllardır sinema yiyerek yaşayan biriyim ama 2011'de Çetin Usta'dan, Mevent Ata Atadeniz'den dinlediklerimi belki bir ömür boyu hiç duymamıştım. Kurt Ağabey'den. Sinemanın gerçeği var bunların arkasında. Çok zıt iki dünyadan farklı iki yakın tarihli gözlemimle başlamak istiyorum. Konuya bir giriş hazır olsun diye. Geçen yıl Safa Hoca'nın yanımda bulun demesiyle Safa Önal'ın Mimar Sinan Enstitüsü'nde Mimar Sinan Sinema TV Enstitüsü'nde oradaki çalışkan arkadaşların gayretiyle e, 1968 yapımı Vesikalı Yarim'in yenilenmiş kopyasının galasına gitmiştik. Safa Hoca sağ olsun sen de yanımda bulun dedi. Gittik. E, İzzet Günay, Türkan Şoray, Bilme emeği geçen insanlar, yapımcı, hayatta olan bütün insanlar salonda. bu Film, filmin senaryosu, evet. yönetmen yardımcısı benim beni çağırmazlar. Öyle mi? Ya, Ayıp Senaryosu da bir, sefayla benimdir. Evet. Bütün gece hayatı saniyeleri, pavyonları çeken adam benim. Allah'ın Filmi yüz kırk bin resmi ayırmışlar ve tek tek kareleri temizlemişler. Ben hayatım boyunca internette, DVD'de, VCD'de, VAS'de hep çamur gibi bir vesikalı yarım seyretmişimdir. Yağmur gibi film çizikleri, lekeler, çatır çutur bir ses. Gözlerime inanamadım. Benim doğduğum yıl, anamın beni dünyaya getirdiği yılın samatyası, yeni kapısı, sanki 68 yılından siyah beyaz naklen yayın yapılıyor. O kadar muazzam bir temizlik yapılmış ki... Üniversitede yapılan bu işin aslında hiç de Martin Scorsese'nin vakfına ihtiyaç hissetmediğini, biraz para verilirse Türkiye'de de çok rahat yapılabileceğini de gösteren bir örnektir. Muazzam ağladık, güldük, yalnızca bir an bile yeterdi. Şimdi adını hatırlayamadığım yan karakterlerden biri, kadın oyuncu. Sordum mu evli, evli mi mekar mı diye, diyor Türkan Şoraya. Hayır sormadım diyor. ''Niye sormadın kızım?'' diyor İzzet Güney'i kasteder. ''Ya evet'' ders ediyor. ''Ya emliyim'' derse. İzzet Güney'le bir yasak aşk yaşıyor. ne elin dediği gibi dünyadaki en berbat filmde bile gerçek bir sinema sever gözü izlemeye değer bir 5-10 dakika bulur. Kaldı ki Yeşilçam'ın altın yıllarındaki <gülüyor> filmlerde 5-10 dakikadan çok daha fazlası vardı. Çıkarken... İnsanların gözleri dolmuş, işte ben Türkan Hanım'a DVD imzalattım falan, fotoğraf çektirdik. Biz ağanın keyfini yaşarken, bu tırnak içinde yeni çağ sinemacılarından biri, Kallavi aşağılamalar eşliğinde dışarı çıkıyordu. Arkadaş filmin yüzde yetmişi şarkıya, gazinoya mı geldik, film mi seyrettik gibi, Türkan Hanım'ın, İzzet Güney'in duyabileceği bir yükseklikte, Hafif bir tatsızlığa, oradaki o ambiyansı bozan bir keyifsizliğe yol açtı arkadaş. Bu benim çok, meslek hayatım boyunca, sinemanın solunduğu her ortamda karşıma çıkan bir algı sapması. Çocukluğundan beri bu perdeye aşık bir adam olarak yaşadığım ve tanık olduğumda da mideme ağrılar sokan bir durumdur bu. Sinema okumayı bilmeyen bir toplumumuz biz. Elmayı elmayla, armudu armutla tartmayı bilmeyen, ananasla kirazı <gülüyor> aynı kefede tartan, 1968, 150 bin lirası olan bir yönetmen bugünün parasına göre. Hadi bilemediniz 200 bin lira. Bugünün bir yönetmenine teslim etseniz, video kamerayla bir reklam bitiremez. Almış Türkan şurayı İzzet Güney. Son derece dramatik. İnsanlık var oldukça devam edecek. Varlığını, önemini, güncelliğini sürdürecek bir yer. Yasak aşk. Bunu ele almış. Belge değeri olan, Sami Şekeroğlu hocanın dediği gibi, hiçbir değeri olmasa, dönemin İstanbul'undan olağanüstü bir daha geri gelmeyecek görüntüler. Köprü olmayan bir boğaz. Henüz daha iki yakası villalarla dolmamış, uydu kentlerle dolmamış bir İstanbul. İsteseniz bir daha animasyon dışında canlandırma şansınız olmayan belge görüntüler. Ya bir filme kendi dönemi, kendi koşulları, kendi yapılış mantığı içinde bakmayı bilmeyen ama sinemayı çok sevdiği ve çok önemsediği iddiasında bir kitleyle böyle festivallerde boğuşup duruyoruz. Biraz önce izledik. Kimi anlarda... Cuk oturmuş harika bir kareografi Zagor filminde. Kimi anlarda çocuksu anlar. O cuk oturan kareografilerin hepsinde bu insanların kemikleri kırılmak pahasına özverileri var. Getirin George Clooney'i oynasın bakalım. Böyle 10 dakika kavga ettiler filmin sonunda. Ya da Brad Pitt'i getirin oynatın. Yani kendi koşulları içinden. Ben eminim Nişan Hoca'nın şimdi sözü sizlere bırakacağım. Herhalde 150 bin liradan fazla da parası yoktu. Bugünün parasına göre ya 200 bin lira parası vardı. Bu iki filmi kurtarmak için. Eminim Nişan Hoca. İlk, ilk, ilk çekim günü Fener Kulesi var. gemiler dağ vurmasın diye yüksek minare yüksekliğinde bir fener yapılmış. Gece yanıyor. İlk gün onları çektik. Allah rahmet eylesin. Kazım abiyle beraber Karakorsan'da Kavga edip Fener'in tepesine çıkacağız. Oradan ben Kazma abi aşağı atacağım. Filalini çekiyoruz filmin. Sonra ben oradan aşağı ineceğim. Daha ilk gün. Gündüz çekiyoruz. Gece göstereceğiz. Objektifle bazı numaralar yapıyorlar. O zamanki kameraman <gülüyor> abilerimiz Paşa Gündoğdu. Allah rahmet eylesin. Gece olarak çektik o saniyeyi. Çok güzel bir çekim yaptık. Yönetmen Çekim bitti. Harika ne Çok güzel. Levencim in aşağı dedi. Hemen o bir çekimlere başlayalım gündüze. Dedim ki sayın hocam ilk gün aşağıda turistler gelmiş Antalya'da. O güzel bir yer. Ben kendimi göstermem lazım. Dedim hocam branda yaptık. O brandayı asınlar Ben bu fenerin üstünden taklayla aşağı atlıyorum. Olmaz dedi. Son gün çekelim. Daha ilk günde seni kaybetmek istemem. Ben lütfen hocam dedim ya. Lütfen inmiyorum ben. Yoksa şimdi atlarım aşağı dedim. Aman durun dedi. Tutun brandayı. Bu adam deli dedi. O zaman benim ilk başrol filmim yani kış günü İstanbul'da müthiş bir kar soğuk aktörler çalışmıyor. Allah rahmet eylesin. Hep abilerimizi kaybettik. Bunu mecbur söyleyeceğiz. Ruhları şad olsun. Bekanları cennet olsun. Hasan Tuval abim diyor ki çağırın. Bütün çalışmayan aktörleri alıyor Antalya'ya gönderiyor. Alıyor Antalya'ya gönderiyor. Para filan verdiği yok. Herkes geliyor. Zagor çekiliyor. Zagor çekiliyor. müthiş bir ekiple oraya bütün oyuncular geldiler ve gördüğünüz gibi bu kadro şimdi böyle bir kadroyu temin edip film çekemezsin. Bu diziler olsun, filmler de olsun. Düşünün yani. Ben Branda'yı tuttular. Oradan aşağı bir atladım. Bir berendeyle indim aşağı. Bir alkış. Nişan abi Aman dedi. Çok güzel. Geldi beni bir öptü. Levent bir şey yok. Yok baba dedim. Bir daha çıkacağım. Aman oğlum çıkma dedi. Yok dedi. Frakman içinde çıkacağım. Bir daha çıktım. Bir daha atladım filan. Harika oldu. O gün çekimi çok güzel yaptık. Unutamadığım bir anı çok önemli. O günün akşamı da benim yaş günüm var. Şehir otelinde kalıyoruz. Bütün arkadaşlar toplanmış. Bana pasta hazırladılar. Antalya'dan Hasan abi arıyoruz. İstanbul'u. Ama diyor burada kar, soğuk, kış. Orada ne yaptınız bugün? Nişan abi konuşuyor. Diyor ki, ya Hasan'cığım bu Levent var ya bu Levent ya bu İtalya'daki aktörleri de geçti ya da 10 tane salto attı. 11.'de yere düştü. Kalktı bütün gün çekim yaptık. Telefonla konuşuyor, duyuruyor bize. İkinci filme başlayın. İkinci filme. İkinci güne biz buna başladık. <gülüyor> Bu filmi çektik. Unutamadığım anılarımdan biridir. Yani yönetmenler de gerçekten çok özveriyle e, yüreklerini koyarak çalıştılar. Oyuncular da o şekilde. O filmde e, bir arkadaşımız ayağı sakatlandı. Bazı filmlerde Dünler arkadaşlarımız teleferikten düştü, öldü. Bazı filmde yine akrobat olan benim gibi ben ge gerçek bir tel cambazıyım, akrobatım. Beylenme akrobatım. Yeşilçam'da benden başka akrobat yok. Akrobatın geçinenlerin de hocası benim. Onlara da ders vermesini vermek istemiyorum. Onun için ben gerçek akrobatım. Sinemaya başlamadan önce Türkiye'de tel yaptım, akrobatlık yaptım sahnelere çıktım. Yeşilçam'a geçtiğim dönemlerde yine böyle bir gün Beyoğlu'nda geziyorum. Gezerken Allah rahmet eylesin ee, yönetmen Necat Okçugil abim. Evet. Vücudum falan gayet güzel gencim. Dedim, bu delikanlıyı çağırsanıza bana. Çağırdılar. Şimdiki Sadralışık Sokak. Eski Ağududu Sokak setten, o kahvenin önünden oradan gidiyorlar. Ben de geceleri program yapıyorum gece kulüplerinde. Gündüz oralarda geziyorum. Acaba bir filmlere girebilir miyim falan. Böyle bir heves var. Beni gördü. Çağırttı. Buyur abi dedim. Dedi oğlum seni dedi, filme götüreceğim. Gelir misin? Oynar mısın? Oynarım dedim. Sen dedi ne iş yapıyorsun? Ben dedim akrobatım. Akrobat? Atlayan zıplayan. Evet efendim. Atın dedi bonum üniversi <gülüyor> hemen benim üniversi atlılar o gün bir bir yılda 350 360 Çetin abi o yılın en çok film çeken yönetmeniydi değil mi Çetin abi evet. <gülüyor> düşünün 370 tane film çekiliyor evet. bir yılda ben günde üç tane sete gittiğimi hatırlıyorum düşünün Doğru. böyle olaylar yaşadık. Abi, yani, burada, anılarımı çok güzel. Burada yani. noktayı koy. İddialı yani, filmlerde evet. Evet. jenerik sonra çıkar ya. Evet. Burada grijge olsun. Buraya kadarki sohbetimiz şöyle diyelim bir güzellik olsun hanımefendiler ve efendiler yeşil çamda yıl geçirmiş iki ulu çınar senarist yönetmen novella, geriyor otoroman hemen geliyor. E, Janlırının Türkiye'deki önde gelen yönetmenlerinden illüstratör sevgili abimiz Yener Çakmak alkışlarınızla. Evet, Aktör, <gülüyor> <gülüyor> dublör, senarist Levent Çakır kimseninciklerin evet. bilmediği gerçek adıyla Şükrü Ocak Levent ve Çakır ismi de kendisine Nejat Tokçugil tarafından ilk oyunculuk denemelerinde verilmiş. Şükrü Ocak yeterince havalı durmayacağı için afişlerde. Oo sürpriz mi var ha? Allah Allah. Efendim, bu saklanmaçın fotoğrafı. Saklanmaç kraliçesi kraliçesiyle beraber oynadığım yönetmenliğini yapan değerli hocam burada. Evet. Şimdi açalım, bakalım. Bu fotoğrafı çektiğimiz dönemde. Levent'le ben tekrar Zagor filmi yapmayı... <gülüyor> <demiştim>. Evet, evet, <gülüyor> konuşuyoruz. Nevzat evet. abiyle buluştuk. Ahmet Sert'le buluştuk. 81'de yani, bunu çekmiştik. Doğru. Bunu çektiğimizde fakat şeyini sponsor bulamadık çekmek için. Yani e, parayı verecek bir prodüktör bulamadığımızdan çekemedik. Benim Yoksa uşağım bu kültürü yakalamıştır. belki de devam ediyor. Levent Çakır'ın gençlik fotoroman yakışıklı resimleri Zaten o dönemde Yeşilçam'da şimdiki gibi biraz oyunu var. Adam tombala gibi olmuş, milyarlar götürüyor. O milyarlar götürenler bizim oynadığımız filmlerde inanın figuran oynayamazlardı. Çünkü o zamanlar öncelikle yakışıklı olacaksın. Genç kızlar seni beğenecek. Çünkü açık hava sinemaları var, 10.000 bin kişiye ben galalara gittim. Şimdi buyurun kaç kişi sinemada? Yani televizyonlarda böyle. O zaman eskiden bir de şu vardı. Yani sinemaya gidiş fazla bir külfet şey etmiyordu. Öğrenci parasıyla sinemaya gidebiliyordu. Şimdi sinemada bilet fiyatları yüksek olduğundan onun da büyük etkisi var. Yani bir aile sinemaya gitmeye kalksa hemen hemen yoluyla falan 100 lirayı buluyor. O zaman eskiden 75 kuruşa bir liraya, sinemaya film seviyordum. Evet. Yener abi e, illüstratör, çizgi romancı olmanız vesilesiyle oradan bir meyir yolu açalım da söyleşi oradan aksın. Türkiye'de yanlış biliyorsam lütfen düzeltiniz. Bu sevdaya ilk kapılan Yılmaz Ata deniz galiba. Yani Batılı çizgi roman karakterlerini evet. E, yani. copyrightını, dedi... copyright'ını ödemeden. İp şeyler zaten kılık kirlik, kılıf kirlik, işte bir gece dönerken anlattığı kadarıyla. Yalnız tabii bu burada şeyi çünkü o kim, ya Krimi Krimi ya. yazar adam benim ya <gülüyor> krimdi yazar adam benim <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. ya. Çetin abi ya Çetin zaten abi şeytanı saldıyor yani <gülüyor> Krimi, son gazdesinde bulup. Fazla mis gibi çeken alıp oraya götürem benim ya. Günaydın. Çeken tabii Çetin abi tabii. tabii. 60 yıllık gerçekten. Yılmaz abinin anlattığı da şey işte. Üksünamasında özür dilerim. Ben asistandım, yönetmenden fazla para alırdım. Öyle asistanlık yapardım da. Tamam, tamam. evet. Herkes sallıyor. Çetin abi. Arkadaşım var. Yılmaz Günaydın. Arkadaşım herkes Yılmaz Güney'in arkadaşı. Herkes evet. bir ben değilim. <gülüyor> benim 8 senem Yılmaz Günaydın geçti ya. Öyle değil mi hemen şimdi? En tamam, kersi de Ben Çekil'in hemen tanımıyor adam. <gülüyor> <gülüyor> bir soru sorabilir miyim? Çok spesifik olacak ama. Hangi ayda? 1967'nin hangi ayındaydı? Hatırlıyor musunuz? Killing hikayesinin ortaya çıktı. Ayını biliyorum da. çok spesifik bir soru oldu ama. Ya, yaz dönemi miydi? Sonbahar <gülüyor> Son dönemi miydi? <gülüyor> İrfan gelmişti Adana'dan. İrfan Atasoy. <gülüyor> <gülüyor> Sanıyorum yazın çektik biz. Şey. Yaz döneminde. Çünkü sesteki şeyleri gördüm, o e, Mayıs olabilir mi? Mayıs mı? Ağustos mu? 5-6'ın bizim birden çekiyoruz. Kılıçlar o, bir o zaman belki ilk vardı <gülüyor> Çünkü o kadar çok klinik var ki, şu anda hiçbirimiz bilmiyoruz hangisi ilk önce aslında. Sonra açılıydı. ben Klinik Caniler Kranonu'nu ben çektim. Atatürk'ün ben orada asistanıydım Klinik'te. Birinci <gülüyor> abimin söyledi filmlerde. Sonra Klinik Caniler Kranonu'nu ben çektim. Ondan sonra Caniler Kranonu'nun yapımcısı kimdi? Onu kimin için çekmiştin? Nami Dibyoza çekmiştim rahmetliye. Namı hı hı. abi vardı. Bu şimdi Magic sinemasının sahibi hı hı. var ya Şahin'in dayısı şey amcası. Hı. Ona çekmişti. Yine İrfan abiyle beraber çekmişti. Yani araya girdim. Özür dilerim. Yok yok, yok yok. Iyi oraya çıkıyor. Tabii abi Atadeniz abi sor şimdi. Bütün yaptığı filmlerdeydi. Eldi Dağ'ın aslanından itibaren. Evet. Bütün yükü taşıyan adam bendim. Siz şey perde arkasında kalmış. Hayır işte biz abi saygımız var ustalarımıza. Yeah. Levetçil geldi bana aşağıda yukarıda işi var dedi koşarak geldi. Başbakan çağırsa gitmem. Bizde bir saygı var abi. Allah Ali anı. abi beni Ali Murat güven olmasaydı o gün o yılda ben Ankara'ya gitmezdim. Evet. Vallahi gitmezdim. Sırf onun delikanlılığı, kibarlığı, mert oluşundan dolayı hayatımda ilk defa bir fantastik sinema şeyine katıldım. Buraya da gelme, Bu Şerem kardeşim olmasın. İyi ki geldiniz. Tabii abi siz de öyle Peki, İyi yani bir de bunları da anlatmak lazım yani. Bizler evet. Yeşilçam'ın köşesinde affedersiz, kimsesiz, hiçbir şey yaramayan adamlar değiliz. O da aslan gibi, ben de aslan gibi. Hepsi de Cüneyt Harun da aslan gibi. Öyleydik biz öyle değil mi hocam? Evet. Yani saavallı yani, değildik abi gülüyoruz. olmadık. Olmayız biz da yani. Tarih değerlendirmesini, bir beğeni evet saplasını ısrarlı çabalarla yerli yerine oturtmak gerekiyor. Çünkü çok rahatsız edici bir üslup. Abi abi. Yani bir zamanlar hiç unutmuyorum. Kanat Atka'ya bir günah çıkarma yazısı yazmıştı. Küçüktük, giderdik. Battal gaziler, kılıç aslanlar bizi büyüleyici bir dünyaya sürüklerdi. Mutlu olurduk. Tahta kılıçlarla sinemanın önünde Cüneyt Arkın'ı, Serdar Gökhan'ı taklit ederdik. Alay etme festivalleri düzenleyen bir ruh haline büründük. Buyurun. Elinizi kaldırdınız mı? Evet, görmedim. Başka normal. Ya Önce şeyi çok söylemek istiyorum. Bu Yeşilçam e, filmlerinde bir, bir araya gelme tekrar olduğunda hep bir hüzün, hep bir, bir keder bir şey görüyorum ben gözlerinizde. Önce onunla ilgili şeyi söyleyeyim. Evet. Hiç, hiç. Onu, onu ben açıklayayım bunu... ben duygularımı açıklayayım. Ya, Yo şey söyleyeceğim sadece ya bunu hiç yapmayın çünkü şu an tekrar gerçekten değerini bilmeye başladık aslında biz genç kuşak olarak. Evet. Bizim için çok başka şeyler ifade ediyor bunlar ve biz çok mutlu oluyoruz yani hani e, böyle bir yüzene gerek yok aslında tekrar değerinizi bilmeye başladık galiba biz. Böyle. Dönemin dönemin beğenisi. Amcamı, babamı, dedemi dinlediğimde ya da okuşan insan... Dönemin beğenisi tumturaklı, teatral oyunculuktu. Beklenen ve onlardan talep edenin yaptığı insanlar. Eli paramparça olup dört gün sonra, beş gün sonra sete dönen bir adamdan bahsediyorsunuz Cüneyt Arkın'dan. Ve alay ediyorsunuz. Ben dünyayı kurtaran adamı lisede sinemada seyretmiş kuşaktan. Ve hep söylediği bir şey vardır... Cüneyt Arkın'ın, Aytekin Akkaya'nın, Çetin abinin. Biz teenageler için yaptık bu filmi. Eldeki malzemeyle bir yaz filmi çekelim. Sekizle on beş yaş arası çocuklar gelsin. Kıra Döke'de olsa bir Türk Bilim Kurgusu seyretsin. Evet, 73 yaşındayım. Yine sekiz yaşındayım. Biliyorum. Tabii hayal dünyamda. Bizim seyircimiz onlar. Kahraman yaratır benim düşüncemdeki insan. Hayalinde yaşayan insan Devamlı kahraman yaratır. Ben 73 yaşındayım, hala kahraman yaratıyorum. Bizim seyircimiz onlar. Biz hiçbir zaman seyirciyi kendi seviyemize gel gelsin diye uğraşmadık. Hep 15 yaşında, 13 yaşında biz ne yapıyorduk, neyi seyrediyorduk, onu yaptık. Hala onu yapıyoruz. Şu filmin son 10 dakika kavgasını bugün kimle çekersin ya? Kim oynar ya? İmkan var mı abi? Şimdi ben de mi, bu işin adamıyım, buradan seyrediyorum, ulan diyorum, emeğe bak ya. Yani. Hayır ben, beni özel bu türlüler de şey çok şey çekiyor? Ne kadar güzel kostümleri var. Tabii. Zagor kıyafeti. Nuri abi yaptı değil mi kostümleri? Yani, Nuri i̇şte kıyafeti. Amerikan ordu Nuri kıyafetleri Nuri. falan. Kovboy alışık. Kovboy alışık. Nuri abiyle beraber. Nuri 40 Kırgeç'le. He, yani Nuri abi tabii. Nuri, Nuri, Nuri, Nuri Bey'le beraber tabii. Dünya Kurtaralı adamı Nuri abi yaptı. Nuri abi doğru. Tabii. Farklı değerli insan da o. Senaryosunu da Nuri abi. Tabii. Oradan da bir beyefendim. Bir şey ben de bir şey sormak istiyorum. Yokamın yerden ben işte. Saklıyor musunuz hala o kostümler? Ya o kostümleri ben e, şirkete vermiştim. Emrah Emrah'la saması yandı. Yandığında e, kostümler ve afişler bir sürü malzeme yandı gitti. Çok. Yani büyük kayıp oldu. Evet. Yani de, tuval o... film Tuval film yapımı olduğu Tuval iki... film kostümleri aldı çünkü ben onlarla on film anlaşmam vardı, on hmm. tane zagor yapacaktık. Evet. Fakat olmadı, iki tane yaptık. Üçüncüde filmler yap çekim bittikten sonra 6 ay ben oturdum, 6 ay otelde bir lokanta e edildi bana, orada yemek yiyorum. otelde yatıyorum, çekime gidemiyorum, öyle esir gibi mahkum gibi oldum. Allah bir senle şey çektik Antakya'da ya film çektik. Ya. <gülüyor> Onlar 86'da, 87. Sonra onda. Onlar çok sonra. Evet. O onlar 3. beşinci dönem benim. Yeşilçam arkeolojisi. <gülüyor> Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri.